adam var bilirim bir adam var içimde geçmişim Pit en büyük adam Can Seni Uzaktan duyar mıydın şarkımı sen söyle, seyre dalar mısın izleyip beni bırakmasın can, kısa bir an çok uzun zaman can. Darar mısın izleyip beni bırakmasın Can kısasa bir an çok uzun zaman Herkese iyi akşamlar. Göçmüş kediler bahçesinin bir programında daha beraberiz. Benim korkunç sesimle. <gülüyor> e ben de aşağı kalmıyorum. Umarım e, kulağını, zarını patlatmayacak bir öksürük krizine yakalanmadan ben de, tamamlayacağım. Ben de aynı umutdayım. Ya kusura bakmayın kutlamaları biraz abarttık arkadaşlar. <gülüyor> şey oldu. E, o yüzden böyle sesimiz sesimiz gitti. E, hepimiz herhalde pek bir mutluyuz. Son zamanlarda yaşamadığımız kadar daha doğrusu mutluyduk bugünkü provokasyonlara kadar seçim döneminde provokasyonlar sebebiyle öldürülen arkadaşlarımız için çaldık Şehmbar buradan canı bir diyelim ve bu kadar müdahanasızca gelen oyunların tutmamasını artık daha da fazla acı yaşamamasını dileyelim tüm yüreğimizde dileyelim herkes bütün istihapatlarını doldurdu herhalde çünkü et evet, şimdi Sevgi Soysal konuşacağız bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca konumuza dönelim de oradan. Ee, Sevgi Soysal'ı Karin'le konuşacağız. Bence en güzel kısmı burası. Karin'in tezi bunun üstüne Sevgi, Sevgi Soysal üstüneydi. Ee, o yüzden bence epey tatlı bir, daha doğrusu tatlı programlar, Güzel programlar olacak. Sevgi Soysal'ı neredeyse ilk ağızdan dinliyormuşuz gibi bir e, his olacak diyelim. Sevgi Soysal bir de her zamanın Toplumsal damarına çok denk geliyor ya yani hani e, o kadar e, bireysel duruşu ve sesi e, içerisinden o kadar o zamanın ruhunu e, yine aynı dönemde kendi zamanında oynanan oyunları o kadar kavrayıp aktarmış bir insan ki. ...aslında şimdiler için ne derdi, nasıl devam ederdi diye e, götürebileceğimiz... ...o nedenle de ihtiyacı, ilhamı hiç bitmeyen, e, hiç yaşlanmayan, hiç eskimeyen... E, ...ve bize hep iyi gelen, e, bütün o kötülüklerin içinde umut veren... E, ...o muzip zekasıyla e, bir ışıltı bahşeden e, bir kadın, bir yazar, bir insan... Dolayısıyla aslında hani hangi zaman konuşsak herhalde tam denk gelecek. Ama bu aralar yine bu kadar çok oyun kurulurken herhalde bir kez bir kez daha ihtiyaçtır Sevgi Soysal. Evet sen de zaten Sevgi Soysal'ı yazdığın bir yazının başında Sevgi Soysal'dan umut damıtma dersleri demişsin. Ben sana sorayım ve öyle gitsin bu programlar birkaç. Peki neden Sevgi Soysal'dan umut damıtma dersleri? Yani niye Sevgi Soysal umuttur? Ya... Özellikle bu memlekette hani büyük politika hep konuştuğumuz şeydir ve küçük hayatlarımıza birebir etki eder. Hani bir mutluluğun vardır. Misal hatta bu mutluluk bugün işte gayet de toplumsal olana dairdi. Çünkü o toplumsal olandan da senin devşirdiğin e, hayatının başka tür gidebileceğine dair bir kırıntısı da var olayım. Ve o, o da hep kastedilir. O umut elden alınır. Zaten hiç verilmemiştir. Dolayısıyla sevgi soysal aslında sıfırdan, hep içerden, koşullardan bağımsız olarak ve hatta çoğu zaman koşullara inat üretilen bir umudun benim için ismi. Ee, ve hatta e, bütün kuralları yapılabilecek en güzel şekilde bozmak adına onun o bir e, baş edilemez bir e, kara mizahı vardır ya. Hı hı. E, bir de e, kendisine dayatılan her şeyi karşı kendi kurallarını e, Şu şey koyma hali. Diyorsun. Oldum odası. Aynen o. Okuydum. Oldum odası kurallar içinde yaşamaya zorlandığım zaman uymak zorunda bırakıldığım kurallardan daha katısını kendim koyarım. Bu bana dıştan gelen baskıyı kendi coğrafyam içinde tesirsiz bıraktığım duygusunu verir. Tutuk evinde de öyle yapıyorum. Erken kalkmamız mı isteniyor? Ben daha erken kalkıyorum. Sayım düzenimi var. Ben ondan daha çok disiplinisten bir jimn jimnastik şartı koyuyorum. Benim seçtiğim tutukluluk yine de özgürlük demektir. Ötekini ortadan kaldırmayan... ...ama benim düşünceme göre... ...ötekini içeren bir özgürlük diyor. Sevgi Soysal bu dediğin... ...kurallar meselesi içinde. Aslında şunu söyleyebiliriz herhalde burada. Kurallardan... ...sıyırılamıyorsa... ...kendi kuralını koyuyor ve diğer kurala... ...böylelikle direnmenin bir yolunu... Tabii. E, ve o kuruyor. kendi koyduğu kuralın içinden de... ...bir özgürlük alanı çıkarıyor. Ve aslında... ...bizatihi umut dediğin şey ya da hani... ...sevgi soyusaldan umut da mutmak dediğimiz Hı -hı. mesele... ...tam olarak bu mesele midir? Bir o... Dur tabii ki. Bir de hani... ...Tezar Özlü'de de vardı ya hani... ...bütün memleketin kendisini... E, ...bir tutkivi olarak görme hali... ...eğer e, özgürlüğün tamamına... ...kast edilmişse aslında kimi zaman hapishaneler o dayanışma ve aslında sisteme karşı gelmenin direncinin verdiği güçle hı hı. ne kadar da insanlığa karşı onura karşı kırıcı işkenceler olsa bile bütün o şartlar içinde daha özgür bir alandır diye ee, Sevgi Soysal'ın kendisi de tutuklu kaldığı zaman içeriden dışarıya doğru bir seslenişi vardır bir korkuyu ifadesi hı hı. vardır ki o da bu durumu çok anlatır sanki. Neyse günler geçsin geçsin istiyorum ya dışarıyı düşünemiyorum dışarı tırnak içinde. Uzun süre buzdolabında dondurulmuş bir et gibi dışarı çıkarılınca kokmaktan bozulmaktan korkuyorum. Ve böyle bir dışarıdan şimdiye kadar hiçbir şeyden korkmadığım kadar korkuyorum. İçimde yeniden kıpırdanan hayatın tümüyle merhaba. Hani bu kadar... Korkuyorum deyip onun sonrasında da yeniden <gülüyor> kıpırdatan hayatın tüpüyle merhaba ve iki cümlenin arasında da bir benim atladığım bir yer yok gerçekten korkuyorum diyor iki nokta üst üste evet, ve işte bu merhaba ile bitiriyor. E, bu tutukluluk halinden belki biraz bahsetmek lazım Sevgi Soysal'ın aslında hiç biyografik bir bilgi vermedik e, kendisi hı hı. hakkında e, 30 Eylül 1936 İstanbul doğumlu. E, Alman bir annenin ve bir bürokrat bir babanın e, Aslen Selanikli. E, altı çocuğunun üçüncüsü olarak doğuyor. E, Sevgi Soysal 12 Mart darbesinden sonra bu tutukluluğa çok kısaca geleceğim. Ben Sonra o sıkıcı biyografik bilgilerden e, geçelim. Hı hı. E, 12 Mart darbesinden sonra bir süre tutukluk alıyor. Sekiz ay kadar olması lazım yanlış hatırlıyor. Sekiz ay Yıldırım bölgede iki buçuk ayda sürgüne gönderildi, gönderildi Adana'da. Evet. İlk şeyi, öykü kitabı Tutkulu Perçem 1962'de yayınlanıyor. 65'te Zafer Madalyası oyunda tanıştığı Başar Sabuncu ile evleniyor. Geçelim Papyrus ve Yeni Dergi'de öyküleri yayınlanıyor ee, Sevgi Soysal'ın. Ve daha sonra da hepimizin çok iyi bildiği Tante Rosa'yı. ...yazıyor 1968 yılında. Peki Karim Tanterozu üzerinden hem ilerleyelim... ...hem de şey üzerinden... ...yani hani Sevgi Soysal'ın romanının... ...kırılma noktaları üzerinden belki ilerleyebiliriz. Hı hı. Ee, hani o çok geleneksel ellilerin... ...köy gerçekliği, sınıf gerçekliğinden... ...bir kopuş olarak belki... ...Sevgi Soysal'ı görmek ve okumak lazım. İkinci elinde başlattığı o... ...hani varoluşsal... ...o im imgesel... E, ...ve hani içe dönüş... ...akımı ile beraber... Hani ...değerlendirirsek Sevgi soysadı ...ve hani hiçbir zaman da aslında 71'den sonra... ...12 Mart'tan sonra da politik romandan... Kop ...kopmuyor ve döneminin aslında... Hani ...12 Mart sonrası romanındaki... ...temel isimlerden biri olarak anılıyor... ...ama ona rağmen... E ...Türk Edebiyatı'nda fazlasıyla şeyi kırdığını söyleyebiliriz herhalde değil mi Sevgi Soysal'ın? Yeni bir akım Mesela kadınlık meselesi üzerinden, en basitinden. Ya bütün dediklerin sonuna kadar doğru. Sevgi Soysal bir öncü ve çok zamanının önünde giden şeyleri doğal olarak... ...başka türlüsünü yapmayı bilmediği için neredeyse içgüdüsel bir şekilde hı hı. yapmış yazarlardan. Dolayısıyla 50'li yıllar köy edebiyatının ağırlığında geçeriken. O Leyla Erbil, Nezih Meriç, hı hı. Ferit Edgü, Demir Özlü, işte Onat Kutlar, Erdal Oys diye başlayan kente dair e, konuları gündeme getiren yazarların içine Nezih Meriç ile Leyla Erbil ile birlikte katılıyor Selçuk Baran, Firuzan, Tomri Suyar, Adalet Ağoğlu. Yani hepsi kendi içinde ayrı bir damar olan, hiçbirinin edebiyatını dil, üslup ve konu olarak e, birbiriyle katılıyor. E, bir ortak payda içinde erittiğimizde aslında e, haksızlık edeceğimiz her biri ayrı bir dünya hı hı. olarak incelenmeyi hak eden ama bu genel ortamın içerisinde ayrı bir akım olarak bir şeyi daha genişleterek koyan tıpkı ikinci yeninin evet dediğin hı hı. E, öyküdeki tezahürü gibi diyelim. Giderek ama daha varoluşsal e, sancılar, sıkıntılar ya da kadınlık hallerinin kendisinden toplumsala e, dönük bir... E, Ka kavis de var e, Sevgi Soysal'da. Hı hı. Hikaye sadece şu, e, kadını e, bu kadar e, muhteşem bir şekilde ele alan Tanteroza'nın da e, geçilebilirliği bence olmamıştır o incecik haliyle. E, bugün hala her kadına, her zamanda, her mekanda, her kuşaktan seslenir. E, ve toplumsalla denk geldiğinde 12 Mart romanları içinde de Soysal'ın edebiyatı. ...farklıdır. Bunu Berna ...bir alıntısından... Hı hı. ...söylemek isterim. Örneğin Şafak'ta da ezen ezilen... ...karşıtlığı faşizan güçlerle... ...devrimciler arasındaki çatışma mevcuttur. Ama soysal bu çatışmalara... ...karakterlerin iç hesaplaşmaları... ...ve kadının konumu üzerinde... ...yeni boyutlar ekler. Kadının... ...cinsel bir nesne olarak algılandığı... ...ataerkil bir toplumda... ...devrimci kadının suçu ikiye katlanıyor. Çünkü onun böyle bir işe soyunması... Erkeklerle bir arada harekette, hı hı. harekete katılması polisin gözünde onu yalnız siyasal bakımdan değil ahlaksal bakımdan da suçluklar. Nitekim hani ona dair bir hı hı. E, Sevgi Soysal'ın yargılama sırasında hakime verdiği muhteşem, şeyi, bir evet, şey muhteşem yok. cevap Manifesto vardı. Manifesto <gülüyor> diyetini. E, evet onu bulursam onu okuyacağım. çok Şurası, al. Çok kısa. E, şöyle diyor Sevgi Soysal. Sık yönetim mahkemeleriyle adliye arasında Mekip'te okuyordum. Davalardan... Biri halkı suç işlemeye tahrik. Bu suçu da TRT'deki bir çizme toplantısında işlemiştim. Olur ya ben suç severim, halkı da severim, teşvik etmişimdir. <gülüyor> Önemli değil. Karşısına TRT ile ilgili bir suçtan dolayı çıkarıldığım yargıç sordu. Mesleğiniz. Karşılık vermem beklemeden de yazdırdı. Yaz, ev kadını yaz. Ben hemen itiraz edecek oldum. Yargıç sözümü ağzıma tıkadı. Nesin ya? Bir an düşündüm. TRT'ci desem öyle bir meslek yok. Gazeteci desem, bunca yıl çalışmaya bir basın kartı bile alamamışız. Yazar diyeceğim ama göze alamıyorum. Ya bu hakim de yürümek davasındaki hakim gibi kötü kötü bakıp yazıyormuş, ne yazdığını biliyoruz, yazıyormuş diye yazarlarsa. Yine de çare yok ama yazarım diyeceğim. Hakim yine konuşturmadı, ev kadını değilmiş, nesin ya. TRT'den atılmışsın işte, işte o zaman ben de dilimi tutamadım. Siz yargıçlıktan atılırsanız ev mi sayılacaksınız diye. <gülüyor> Aslında sevgisi olsa... <gülüyor> Ee, hani aslında tam şu anlattığı şey herhalde anlatıdaki ya kendi hani, o, otobiyografik şeyin ve buna, yanılarında... Hani Bütün bir devlet mekanizmasının ne kadar e, acz içinde kalıp ne kadar gülükleşerek <gülüyor> evet. aslında tam da bu yazarla işte bir kadın olarak ve bir yazar olarak e, benim diyen aslında bütün örgütlerden daha fazla uğraşabilir bilmesinin sebebini de anlıyorsun. Aslında edebiyatın gücünü anlıyorsun. Kesinlikle bir kere başı bu. Başı yani yani edebiyatın yazmanın, hayattan ayrılmamasını da e, anlıyorsun. Evet. E, şeyi de söyleyelim bu arada. Yürümek romanın müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldığını. Tabii. Orada ya, bir harekatı olmuştu. Az evvel Karin'e onu sordum. Okuyalı benim iki, iki buçuk yıl oldu yürümeyi. Yani unuttum haliyle biraz. Müstehcen bir hikaye var mıydı diye. <gülüyor> Karin, hani müstehcenlik mi arıyorsun? Ee, hani bu, bu, bu gerekçeyle toplatılması için. Zaten az evvel o Morandanın yaptığın alıntıda da hı hı. ahlaki olarak zaten kınandığını e, söylemiştik o dönem içerisinde e, Devlet edebiyattan hep korktu sevgi kadın edebiyatçılardan daha çok korktu e, kadın edebiyatçılar kendini en iyi biçimde zaten hani en güzeliyle ifade etti sevgi Soysal o hani aslında bir yandan gelişen ama yoldaşlık e, hukuku içinde eritilen kadın kimliğine de ee, bir, bir itiraz etti. Dolayısıyla bunu da üstelik de bütün bir e, devrimci mücadelenin en yoğun yapıldığı zaman içinde ve içeriden yani cezaevin gözlemlerinden de yola çıkarak ve e, örgüt içerisinde işte o senin tam da dediğin eritilmeye çalışılan Hı -hı. kadınla alabildiğini itiraz edip orada biraz hatta burjuva gözükmeyi e, Hı -hı. kabul edip hani kendisiyle e, çelişmeden o e, dürüstlükle eleştirisini yöneltmek ama bunu yaparken de ee, ...hiçbir zaman harekete ihanet etmemek, hareketi içten vurma değil, e, onun daha e, hayata denk gelebilecek... ...ve kimsenin kendinden, varoluşundan taviz vermeden içinde yer alabileceği bir hale getirmek için yaptı. Ve o kadar sahici ki oradaki sahneler yani e, insan yaşadığı şeye bu kadar sıcağı sıcağınayken, bu kadar da ağır şeyler yaşarken mesafelenemez. Yazmak mesafe gerektirir. Yani e, o kapalılık e, içerisinde hem fiziki olarak hem ruhsal her anlamda. E, inadına aslında gerçekten bir dayatılana inat olarak o kitaplarla çıkmak. zaten. Sol kimliğini de kadın kimliğini de evlilik meselesini de. Sonuna hani çok kadar. çabuk bir biçimde ya da hani çabuk değil de çok e, net bir biçimde bu iç, kadının iç çekişmelerini, evlilik meselesini her bir şeyi çok çok iyi yansıtıyor. Biz zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Değil ee, mi? Evet. Vay sonuna vay doğru vay. geliyoruz. Ee, toparlamaya başlayalım bu haftalık. Haftaya da zaten Sevgi Soysal'la devam edeceğiz. Ee, belki hani onun sözüyle kapatabiliriz deyip hı hı. E, ufaktan veda edelim. Şöyle diyor Sevgi Soysal. Yüreğimizi ve düşüncemizi kim hizaya sokabilir? Kim hazır olda, durdurabilir? Önemli olan da bu. Evet. Yüreğimize, düşüncemizi kimse sokamaz. Sevgi Soysal'ın dediği gibi, onun yazdığı gibi, onun ettiği gibi. Ee, biz biraz bahsetmeye çalıştık. Bu roman programları ya daha doğrusu şeyler, bu düz yazı meseleleri biraz böyle gidecek e, gibi görünüyor. İlk de bu Sevgi Soysal'la. Ee, okumanıza vesile olursak yine ne kadar iyi ve mutlu oluruz. Zaten yapabileceğimiz en fazla şey de bu olsa gerektir ve dediğimiz gibi yani bizden bağımsız Sevgi Soysal'a her daim her vakit ihtiyaç var. Onun o kara mizahından güç bulmak, güç bulmak adına gerek. da. Yüreği karartmamak lazım. Aynen. İyi haftalar dileriz. İyi akşamlar. Haftaya Çok teşekkür ederiz sabrınız üzere. için. Hoşçakalın. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. my reality irony You won't find out what has been killing me Can't you see me Can't you see What I feel. Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin Açık Radyo program destekçisi olun